Rabbi ile iletişimidir ibadet. İmanla hayat bulan mümin, Yüce Allah'a sevgisini, muhabbetini, bağlılığını ibadetleriyle gösterir. Gereği gibi yapılmayan ibadetler bu bağlılığı göstermede zayıf kalırken Allah rızası için yapılan her iş ve davranış onun katında kıymetli bir ibadet hükmündedir. Beden, zihin ve kalbin iştirakı ile eda edilen, kısacası insanı her yönüyle kuşatan ve günde beş vakit kulu Rabbi ile buluşturan namaz ibadetini konuşacağız bu akşam. Dinin direği, müminin miracı olan bu ibadetin önemi üzerinde durarak insan psikolojisi ve karakter gelişimine etkilerini ele alacağız. Konuğumuz Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Esma Sayın. Düşüncenin özü başlıyor. Esma Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sefalar getirdik inşallah. Teşekkür Uzun ediyorum. yolculuklardan geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Ben de çok mutlu oldum. Ben de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Hocam bu akşam sizinle namaz ve karakter gelişimi üzerinde duracağız. Namaz hepimiz için çok kıymetli bir ibadet ama bunun bize sadece ibadet boyutuyla değil başka birçok açıdan faydası var. Bunlar üzerinde konuşacağız bu akşam. İbadet dediğimiz zaman biz İslam dininde aslında çok geniş bir kavramı ifade etmiş oluyoruz. Bizim aslında Allah rızası için yaptığımız her iş bir ibadet mesabesinde hı hı. ama özel olarak belirli şekil ve şartlara bağlanmış temel ibadetlerimiz var. Var. İslam'ın şartları olarak da bazen ifade ediyoruz bu ibadetleri Biz ve namazın bunlar içinde de çok ayrıcalıklı bir konumu var evet. namaz ibadeti Peygamber Efendimizden önce de Peygamberlerin özellikle üzerinde durduğu çok önemli bir ibadet. Biz Hz. İbrahim'in dualarında işte neslimizi namaz kılanlardan eyle şeklindeki dualarında Hz. Lokman'ın oğluna hakkıyla namaz kılmasının tavsiyesinde gördüğümüz gibi bütün peygamberlerin üzerinde önemli durduğu bir konu namaz konusu. Hemen İslam dininde namazın önemiyle namazın yeriyle başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum güzel sorunuz ve girişiniz için. Namaz ibadeti gerçekten pek çok ibadeti de içine alan kendisi de özel anlamda bu ibadetleri kuşatan bir ibadet bütün ibadetleri kuşatan bir ibadet ve hayatı da dua tadına çeviren bir ibadet ibadet tadına çeviren bir ibadet mesela namazın içerisinde dualar var bildiğiniz üzere işte Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesine dostlara rahmet ettiğin gibi Hazreti Muhammed'in ailesine dostlara da rahmet et diyoruz, dua ediyoruz. Allah'la karşılıklı muhabbet kurduğumuz tahiyyat duası var. Hazreti Peygamber Miraç'ta Rabbimizin huzuruna çıkıyor. Biz de onunla beraber kendi miracımızı yaşıyoruz. Kendi özümüze dönüp. Aslında peygamberlerle de bir yakınlık irtibata, kurmuş oluyoruz. Tabii kesinlikle. Zaten Salli Barik dualarında Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasındaki tevhid inancına sahip bütün peygamberlik ailesi Allah'ım onlara rahmet et, Allah'ım onları yücelt diye bizim tarafımızdan anılıyor. Yani biz aslında Hazreti Peygamber e, topluluğu ümmeti olarak aslında hem geçmişi hem şu anı hem geleceği anıyoruz. Çağlar ötesine duayla sesleniyoruz. Geçmişten de dua alarak e, bu muhabbeti bir saadet zinciri gibi düşünün. Onu yaşıyoruz, hissediyoruz. E, bir açıdan bakıyorsunuz namaz Allahü Teala'yı yüceltmektir. Ona aşkını ifade etmektir. İşte ve tebare kesbük ve teala ceddük. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür. Bir sevgilinin efendim e, diğer sevgilisine sunduğu bir aşk gibi yani annenin evladına sunduğu bir aşk gibi efendim e, bizim yakınımıza duyduğumuz bir aşk ve muhabbet gibi yani yüceltici ifadelerle çünkü aşkımızı sevgimizi ifade ederiz. Ve tebarekes hüküvete alac diyerek Rabb-i Allah'ın adını şanını efendim e, kendi gönül dünyamızda kendini ruh dünyamızda yüceltirken aslında biz de Manevi yücelişi yaşıyoruz. Mesela Sübhan ifadesi var. Allah'ım seni güzel isim ve sıfatlarınla anıyorum ben. Mesela Allah'ın en çok bilindik isimlerinden gelecek olursak Allah'ım seni Kerim ismindeki ikram edicinle anıyorum ve hatırlıyorum. Allah'ım seni Hay ismindeki diriliğinle anıyorum ve hatırlıyorum. Allah'ım seni Vedud ismindeki sonsuz ve sınırsız sevginle anıyorum ve hatırlıyorum. Tenzih dediğimizde de Allahü u Teala'nın ee, benim gibi kusurlu olmadığını, mükemmel olduğunu, en yüce olduğunu, yüceler yücesi olduğunu ifade ettiğim bir e, mana derinliğine, bir ruh güzelliğine doğru akıp gidiyorum ben namazda. Ve diyorum ki Allah'ım sen kerimsin, sonsuz ikram sahibisin, benim ikramım sonlu ve sınırlı. Çünkü ben sınırlı bir varlığım. Dolayısıyla benim ikramım da son, sonlu ve sınırlı. Allah'ım sen rahmansın, merhamet sahibisin, İnanan inanmayan ayrımı yapmaksızın, herkesi nimetlendirensin. Ahirette de özel nimetlere bize ikram edeceksin. E bizim merhametimiz sonlu ve sınırlı. Tanıdıklarımıza merhamet edebiliyoruz. Hayvanlardan bildiklerimize merhamet edebiliyoruz. Ama o kadar çok varlık var ki sayısız ve sonsuz, sınırsız. Biz bunların hepsine tanıdığımız oranda merhamet edebiliyoruz. Diyorum, diyorsun ki Allah'ım sen ganinsin, zenginsin. E benim zenginliğim sonlu ve sınırlı. Bakıyorsunuz. Allah'ı yüceltirken kendi mana aleminizde, kendi ruh dünyanızda ne kadar Allah'ın size değer verdiğini, ne kadar Allah'ın sizi yücelttiğini görüyorsunuz, muhabbet doğuyor, aşk doğuyor, sevgi doğuyor. E, ikramları hissetme anı doğuyor. Bakıyorsunuz bir açıdan namaz bir hamd, övgü ibadeti. Hani hamdın geçtiği, hem Sübhanekallahü ve hamdik de hamdın, övgünün geçtiği, hem efendim e, Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin de hamdın geçtiği, hem sema Allahu limen hamide rabbena alekel hamd da hamdın geçtiği farklı boyutlarıyla muhteşem bir ibadet. Oruçta biz iftar anında hamd yaşıyoruz. Zekatta Allah huzurunda veriyoruz nimetleri. Bir bakıyoruz daha fazlası geliyor. Diyoruz ki gerçekten ikram etti de verdiğimde, verdiğimde daha fazlası bana geliyor diyerek o hamd hissediyoruz. Namazda ise Sübhaneke Allah ve Ebe Hamdik'te Allah'a hamd ve övgü, şükür ve takdir içerisinde ben anıyorum, hatırlıyorum. Ve onu e, o yücedir, e, mükemmeldir, münezzeh bir varlıktır, her şeyden yücedir, mütealdir. Yani o mükemmeldir ben sınırlıyım en büyük hayranı benim diyerek ona hayranlığınızı sunuyorsunuz. E sonra elhamdülillah rabbil alemin dediğinde alemlerin Rabbi, bildiğim bilmediğim, sınır sınırlarını bildiğim sınırsız alemlerin terbiyesisi ve sahibi olan Rabbimi hamd ve övgü, şükür ve takdir ile anıyorum diyorsunuz. Namaz anne kucağı gibi bir e, ibadet. Yani bütün ibadetler içinde barın diyor. Bakıyorsunuz e, İftar sevincini yaşıyorsunuz, orucu hissediyorsunuz ve şükrü fark ediyorsunuz. Verirken yani zamanınızı Rabbinize sunarken onun verdiği ikramları hissediyorsunuz. Bir nevi manevi anlamda zekatı yaşıyorsunuz. İşte içinde dua var, içinde tesbih dediğimiz Allah'ı yüceltme var. içinde Allah'a övgümüz, övgümüzü, minnetimizi sunduğumuz hamd var. Yani böylesine muhteşem ve kapsayıcı bir ibadet namaz. Bunu ifade etmek isterim. Dünyadan sayrıldığımız ıı, birkaç dakikalık ibadetimiz boyunca biz bu sevgi ortamı yaşıyoruz ve aslında bizim evet. bütün ibadetlerimiz Allah'a olan sevgimizi ve bağlılığımızı ifade şekillerimiz aslında. Kesinlikle. Ama tabi bazı şekilsel özellikleri var ibadetlerin. Peygamber efendimiz beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız siz de o şekilde kılınız buyurmuş bize. Ve namazın bir takım bölümleri var kendi içinde. Kıyam, kıraat, rükuz, gibi, secde gibi. Bunların her birinin de tabii anlamları var. Hem sembolik değerleri var hem içerik olarak bizim yaşamamız gereken manevi haller var. bunlar üzerinde mutasavvıflar özellikle çok fazla durmuşlar bu hareketlerin anlamları neyi ifade ettiği konusunda. Bunlara devam edelim hocam. Evet, memnuniyetle. Şimdi merdivenin basamakları gibi düşünsek kıyam manevi yükseliş merdiveninin birinci basamağıdır. Ruku ikinci basamağıdır. Secde üçüncü dikey yükseliş basamağıdır. Secdede ise bir yatay yükseliş yani artık miraçla başlayan insanın manevi miracıyla başlayan bir yatay yükseliş söz konusu. Dualarla da biz aslında o yükselişi tamamlamış oluyoruz. Şimdi mesela kıyam Allah'ın huzurunda duruş ama öyle bir duruş ki orada Allahü Teala'yı Sübhaneke Allah'ın Mevbe Hamdik dediğimizde hem övgüyle hem tesbih ediyoruz, anıyoruz, hatırlıyoruz hem de onu güzel isim ve sıfatlarını yüceltiyoruz. Mesela ve tebarek esmek ve te dediğimizde onun adını ve şanını yücelterek tekrar uyüceliği hissediyoruz. Vela ilahe gayruk dediğimizde ise ondan başka ibadet edilecek, ondan başka kapısına gidilecek bir dost yoktur dediğimizde o aşkı muhabbeti bir kez daha yaşamış oluyoruz. Yine mesela namaza durmadan önce bir tekbir ifademiz var. Mevlana Hazretleri der ki, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de buna değinir. Dünya ve ahiret isteklerini Ellerimizi de arkaya atmak ve Allah en büyüktür demek. Yine mesela el bağlama hareketinde sağ el diyor iyiliği temsil eder. Sonra ise bir duruş hareketidir. Kötülüğü temsil eder diyor İsmail Hakkı Bursevi bir nevi. Ve der ki biz burada bir hayat duruşu temsil ediyoruz iyiliği, kötülüğe tercih ediyorum. Şey Bu da ihtinastıraten müstakimde zaten anlamını bulur. Yani ben istikameti tercih ediyorum. İstikamet üzere beni ilet diyorum Rabbime. İstikamet nedir? Ben bunu bir e, istikamet yıldızı fotoğrafıyla anlatıyorum. İstikamet beş anlamı olan muhteşem bir ifadedir. Allah'tan biz İstikamette Allah'ın yıldız kulu olmak için diyorum öğrencilerime anlatırken istikamet yıldızını hissedelim, yaşayalım. Şimdi doğruluğu, dürüstlüğü diliyoruz. Allah'tan tutarlılığı, özü sözü bir olmayı, göründüğü gibi olmayı, olduğu gibi görünmeyi Rabbimizden diliyoruz. Allah'tan yani yine ayette ifade edildiği gibi yani davranış söz bütünlüğü olan insan olmayı diliyoruz. Sonra Allah'tan Tam bir bağlılık, tam bir sadakat diliyoruz. Sıtkı yani doğruluğu. Her durum ve şartta doğru olmayı. Dengeyi diliyoruz. Yani bu iki uç sınırdan uzak olmayı. Yani ne diyelim cimrilikle efendim e, tamamen müsriflik arasındaki denge nedir? E, cömertlik dengesi, infak-isar dengesi. Yani paylaşmak ve fedakarlık göstermek dengesi. Yani o dengeyi diliyoruz. Ve yine Allah-u Allah Teala'dan e, her zaman dediğimiz gibi imanda, ibadetlerde, samimiyette devamlılık diliyoruz. Yani insan o kadar güzel şeyler diliyor ki namazda bu anlamda. Şimdi Mevlana Hazretleri buyuruyor ki mesela Malikiye middine ait kelimesi var. Hesap gününü hissediyor kişiye. Siz e, Nefsinizi yani egolarınızı hesaba çektiğiniz sürece hata yapmayı ve davranış kontrolünün psikolojik anlamda da sağlayabiliyorsunuz. Mevlana'nın ifadesiyle biz her namazda diyor hesap gününü yaşıyoruz. Bize soruyor sağ ne yaptın, sağ ne yaptın, sana verilen nimetleri nerede harcadın gibi yüzlerce soru soruyor Allahü Teala diyor. Biz o soruların bir kısmına cevap veriyoruz, bir kısmına cevap veremiyoruz. Cevabını veremediğimiz sorulardan dolayı eğiliyoruz diyor. İşte bu saygının, tevazunun, tevbenin pişmanlığın hareketi. Peki saygıyı tevazuyu hangi anahtar kelimeyle ifade ediyoruz? Azimle, yüce. Allah'ı yüceltiyoruz kendi hatalarımızı. Hani hatasını bilen kişi şöyle başını eğer, tevazu sunar. Burada da çok muhteşem bir tevazu var. Namaz aşkla, muhabbetle, Allah'a yakınlıkla başlıyor. Tevazuyla, hesap günü hissederek tevazuyla devam ediyor. Muazzam duygular, duygu değişimleri, duygu dönüşümleri oluyor namazda. Ve Rabbinize, Tam da bu azim kelimesinin ifade ettiği anahtar kelimedir, rükün anahtar kelimesidir. Tam da azim kelimesinde ifade edilen bir yüceltilişle yüce Rabbim diyoruz saygımızı, tevamız, ifade edip. Rabbim demek de terbiye edenim, sahip çıkanım. Seni tesbih ediyorum, seni tenzih ediyorum. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi tesbih Allah-u Teala isimleriyle anmaktır. İşte seni Kerim ismindeki ikram ediciğini anıyorum. Senin Hay ismindeki deliliğini anıyorum. seni Vedud ismindeki sevginini anıyorum. Tenzihte ise ben senin gibi mükemmel değilim. Sen de benim gibi kusurlu değilsin. Sen en mükemmelsin. Hayranlığımı sunuyorum ve Rabbimi yüceltiyorum. İşte sen Kerim'sin. Sonsuz ikram sahibisin. Benim ikramım sonlu ve sınırlı. Sen Hay'sın. Ee, ben e, yani ben ölümlüyüm. Sen Gani'sin. Sen çok zenginsin. Muhtaç olmayasın. Ben ihtiyaç sahibi varlığım. Benim varlığım sonlu ve sınırlı diyerek e, Allahü u Teala'yı yüceltiyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki rükuda bu Allahü u Teala'yı yüceltmemiz, allah Teala'yı güzel isim ve sıfatlarıyla anmamız, hatırlamamız, haddimizi bilmemiz, saygı ve tevazu duyguları içerisinde eğilmemiz o kadar Rabbimizin hoşuna gider ki diyor bizi tekrar huzur alır. Ben diyorum ki ikinci huzur ikinci zaferdir. Yani ilk Allah-u Teala'ya huzurunda durdunuz, ona övgünüzü, minnetinizi, takdirinizi sundunuz. Buna rağmen hatalarınızı fark edip eğildiniz. Allahü Teala tekrar sizi huzura aldı ve İsmail Akburseli der ki, ilk huzura alınış, ilk kıyam, Allahü Teala'nın sizi ilk övgüsü baştadır. Allah sizi över, ölmüşler arasında katar ve Sema Allahu limen hamide diyerek Allah'ın övgüsünü ona ifade edersiniz. Ve dersiniz ki: "Allah'ım sen benim övgümü işittin. Sema Allah hatta o sesinden ifade ediyorum. -se Allah, Sema Allahu hamide Allah dedenin övenin övgüsünü işitti. Tekrar beni huzura aldı. Tekrar benim e, kendisine kendisini övmemi ikram etti bana." dedim. Bu Allahü Teala'nın Övgüsünü benim fark edip onu ifade etmemdir. Sonra bu Allah'ın hamdi diye ifade eder İsmail Hakkı Bursevi. Allah'ın bizi övgüsü diye ifade eder. Bunun üzerine ben de kendi övgümü sunarım ve derim ki Rabb'e Alekel hamd. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir, sana layıktır. Bakın farkındaysanız duygular yükseliyor. Evet, Saygı, al, tevazu... Çaldıkça. Evet. evet beden aş evet, e haddini bildikçe hatta Sübhan'a ben öyle derim haddini bilme e halidir hissiyat hissiyatını kişiye ulaştırır. Çünkü insan ne kadar tevazuyla boşuna öne eğerse o kadar yücelir Allah katında. Bu, bu durum e gerçekten namazda da söz konusu. Beden aşağılara gittikçe ruhun müthiş bir yükselişi söz konusu. Ve diyor e duygular yükselirken işte yükselişin en büyüğünü namaz, namazda secde esnasında ve yakınlığın en yücesini namazda secde esnasında yaşıyoruz ve diyoruz ki Sübhane Rabbiyel E'lâ. La. E'lâ'da da farkındaysanız coşku var, yakınlık var, aşk var, muhabbet var, yükseliş var. Yani duyguların en yükseğe çıktığı nokta Sübhane Rabbiyel E'lâ. E'lâ işte o anahtar kelimi. En yüce. Yüceler yücesi, yücelini e, sınır çizilemeyecek kadar yüce olan Rabbim yani terbiye edicim ve sahibim seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. İşte seni Kerim ismindeki ikram anarım, seni Hay ismindeki diriliğinle anarım, seni Vedat ismindeki sevginle anarım ve yine seni tenzih ederim. Haddimi bilerek sana derim ki sen e, en mükemmelsin, en yücesin, e, ben ise sonluyum, sınırlıyım, işte sen Kerimsin. Benim ikram sonlu ve sınırlı. Sen vedutsun, sonsuz ve sınırsız sevgi sahibisin. Rahmetini ve sevgisini sonsuz bir şekilde kullarına ve bütün yaratılmış kainattaki bütün varlıklara ikram edensin. Benim sevgim sonlu ve sınırlı diyerek echt, aşkımızı, muhabbetimizi Rabbimize ifade ediyoruz. Yakınlığın en yücesini yaşayarak artık dike yükselişin sonu tahiyyatla miracı. Yani buna e, da diyenler var. Biz miraç diyoruz. Miracı yaşıyoruz. Hazreti <Gülüyor> Peygamberle beraber Rabbimizi selamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onun tarafından selamlanmanın. Aynı cennette de bizi selamlayacak Rabbimiz. Selamun bir Rabbir rahim. Rahim olan Allah'ın katından inananlara çok özel bir selam Selam vardır, Allah'ın huzuru, mutluluğu, güveni vardır diye o selamlaşmayı biz dünyada, cennetteki selamlaşmanın bir benzerini dünyada, miraç esnasında e, yani tahiyyat duamızda yaşamaya başlıyoruz. Böyle bir e, şekil anlam ilişkisi var namazın içerisinde genel olarak bakıldığında evet. e, değerli Elif Hocam. Ee, anlatırken de yaşamış gibi olduk ha, sayede. İnşallah. Hocam. inşallah. <gülüyor> Biraz önce de bakalım. ifade ettiğiniz gibi aslında hareketlerimizin her birinin anlamı var. Söylediklerimizin de her birinin Çok. anlamı var. Peygamber Efendimiz namazla ilgili aslında her biriniz namazdayken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır buyuruyor. Kesinlikle. Bizim Rabbimizle aramızdaki özel bir iletişim şekli aslında Çok. namaz bu açıdan baktığımızda. Dediğiniz gibi bütün hareketlerin özel bir anlamı da var. Evet. Ve bunlar olduğu zaman namaz tam oluyor zaten. Namazın ikame anlamı. Kesinlikle. Bunların yerli yerinde olmasıyla mümkün oluyor. Ee, bu rükün, rükünlerde aslında ifade ettiğiniz e, birkaç tanesini okuduğumuz e, bazı şeyler var, okumamız gerekenler var ve biz bunlarla da aslında bu iletişimi biraz daha canlandırıyoruz. Sadece fiili olarak göstermiyoruz eğildiğimizi, sen yücesin diye dilimizle de ifade ediyoruz, şeklimizle, e, halimizle. E, tabii namazın anlam bütünlüğünü de bunlar tamamlıyor zaten. Işte. Bu sureler ve dualar üzerinde biraz daha duralım isterseniz hocam. Tabii. Başka nasıl neler süslersen. söylüyoruz? Evet. Ben e, öğrenciler anlasın diye aslında e, kodluyorum sureleri böyle farklı farklı cümlelerle kodluyorum, şemalarla. Mesela kalpler çiziyorum. Kalplerde diyorum ki bakın bir kalp çizelim, kalbin içerisinde bir zafer yerleştirelim. Allah'ım seni anıyorum, tesbih ediyorum, tenzih ediyorum. Mesela Rab kalbi, Rab kalbinin içindeki zafera ulaşmak için terbiye edelim, sahip çıkanım. Efendim, hamd. Hamd kalbin içerisinde övgü, minnet, takdir, teşekkür var. Biz bu anlamları anladığımız zaman namazı bilerek kuluyoruz. Şimdi biz birbirimizi sevmeye başladık. Tanıdıkça seveceğiz, tanıdıkça seveceğiz, sevdikçe tanıyacağız. Böylece ne olacak? Muhabbetimiz, sevgimiz artacak. Namaz da böylesine bir emeği hak ediyor. Yani biz namazın %75, %80'lik boyutunu bu şekilde gönlümüze ve zihnimize bağladığımızda zihnimiz, gönlümüz namazda olacak. Buna huşu deniyor zaten. Yani namaza odaklanma hali. Dolayısıyla %25'lik bir kısmına da namaz duaları oluştursa desek ki bu namaz dualarının hepsinin kendi içerisinde özel anlamları var. Mesela, Karşılıklı aşkı ifade eden duaya ben Sübhaneke duası diyorum. Allah'la öyle bir muhabbet yaşıyorsunuz ki ona sevginizi o kadar çok ifade ediyorsunuz ki. Yani namazda her karşılıklı bir aşk yaşanır. Eğer bizim frekanslarımızla ilahi aleme, e, Rab Teala'nın e, muhteşem dualardaki surelerdeki ifadelerine kalplerimizi açabilirsek onunla karşılıklı muhabbeti, aşkı yaşıyoruz. İlahi sevgiyi tatmaya başlıyoruz. İşte Sübhaneke Allah'ım ve Ebu dediğimizde Allah'ı övgü, minnet, takdir şükran duygular içerisinde andık, hatırladık. O da bizi andı ve hatırladı. Ve Feskürün-i kümayeti ayeti kerimesi doğdu. Siz beni anın, hatırlayın. Ben de Aynen. sizi anayım. Ve tevarekes mükveti alac ettik. Senin adın ne yüce, senin şanın ne büyük diye Rabbimizi övdüğümüzde, yücelttiğimizde ve refa'na leke zikrak ayeti kerimesi doğdu. Yani senin adını ve şanını yücelttik. Ya Resulallah. Rabbimiz peygamberimize söylüyor. Ya Nebiya Allah, Ya Resulallah. Biz de Hazreti Peygamberle o yücelişi yaşıyoruz ki namazın sonunda bir müjde geliyor bize. E, Sallibarik duaları. Sallibarik dualarında bizim adımız Hazreti Adem'den yana Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed ve bütün insanlık ailesiyle beraber anılıyor. Bundan daha güzel bir ad ve şan yüceltilmesi olabilir mi? Ne diyoruz? Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesine dostlara rahmet ettiğin gibi ya Rabbim. Hazreti Muhammed'in ailesine dostlarına da rahmet et. Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesinin dostlarını yücelttiğin gibi. Hazreti İbrahim'in şahsında Hazreti Adem, Hazreti Davut, işte, Hazreti Zübeyir, Hazreti İdris adı geçen ve geçmeyen. Bütün peygamberler bu dua, duanın kapsamına giriyor. Ve biz, bizim... Bu garibane, bu safiyane yaptığımız dualar da o kapsama alınıyor. Muhteşem bir şey. Ee, ve diyoruz dualarla ki… Dualarla beraber tabii, kabul olma şansı yükseliyor. Muhteşem bir şey. Bazen ben düşünüyorum. Belki bu kadar uğraşıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz. Belki insan yaptığını, ettiğini büyütüp belki mahvedebilir ama… Siz o dua zincirinin içerisine girdiğinizde belki yaptığımız işlerden, ettiğimiz dualardan daha ziyade Hazreti Davut ümmetinden bir ümmetin duasıyla e, nice nimetler bulacağız. Bu bonus bize nereden geldi? E, Salli varlık duasında sen bütün insanlık... tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Evet tevhid inancına sahip bütün insanlık ailesine dua etmişsin. Al sana bu dua, bu, bu nimet, bu ikram geldi. Yani belki belki sürprizlerle, bonus diyorlar ya şimdi, sürprizlerle karşılaşacağız yani. Böylesine muhteşem bir... E, mana derinliği var ibadetlerin ve ibadetlerin içerisinde namaz ve duanın. Şimdi mesela Vela la ilahe gayrük. senden başka ibadet edilecek, senden başka kapısına gidilecek bir dost yok ki. Gece yarısı hangi kapıyı çalsak kaç defa açılabilir? En kötü, en iyi ihtimal e, der ki annemizin bile kapısını çalsak evladım niye uyumuyorsun? Uyu artık der ama Rabbin kapısını çalıyoruz. Hatta teheccüd namazlarıyla. E, manevi anlamda da onunla beraber oluyoruz. Gecenin son üçte birinde. E, ne oluyor? E, bundan muhteşem bir lezzet tat doğuyor. Manevi yakınlık doğuyor Allah'la bizim aramızda. Şimdi bu anlamda baktığımızda kapısına gidildiğinde daha da e, muhteşem bir manevi cevapla geri döndüğümüz tek kapı Allah'ın kapısıdır. Ya dediğimiz Rabbimiz'dir. Maddi manevi güzel en güzel kapıları açandır. Dolayısıyla ee, gerçekten İyyâ Kenâbüdü ve İyyâ Kenesli'ndeki o mana derinliği hissediyoruz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Allahü Teala da bize değer veren biricik Rabbimiz. O hissiyatı yakalıyoruz biz namazda. O psikolojik derinliği, o psikolojik güzelliği yakıyoruz, yakalıyoruz. Ve bizde bir özgüven ve öz saygı bilinci gelişiyor mesela psikolojik anlamda da. Bunu da görüyoruz, bunu da hissediyoruz. Çünkü biricik varlığız. Rabbin biricik varlığıyız. Biz her şeyi onun dışındaki her şeyi kenara atarak aslında onun huzurunda ne kadar biricik ve ne kadar değerli ve ne kadar anlamlı olduğumuzu hissediyoruz. Bundan daha güzel ona ait olduğumuzu ve ona gittiğimizi ve ona tekrar döneceğimizi hissediyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Rabbimizden geldik, Rabbimizleyiz. Ve Rabbimize gideceğiz. Böylesine güzel, böylesine anlamlı bir anlam derinliği var namazda. Yine mesela e, salli barik duaların işte insanlık ailesiyle yapılan muhteşem dua olarak ifade ediyorum. E, yani şu an geçmiş ve gelecekle biz buluştuk salli barik dualarında. Tahiyyat bizim miracımızdır diye kodluyorum zihnime. Diyorum ki biz Allah'ın huzuruna çıktık. Allah'a özel bir selamla onu selamladık. Et tahiyyatü ve salavat ve dahi Allahım selam sana olsun. Hazreti Peygamber'in miracı yaşadığı anda onunla beraber o miracı yaşıyoruz. Kendi miracımızı da onunla beraber tadıyoruz. Ve salavat ve dahi Bütün dualarım. Bütün ibadetlerim senin içindir. Sana layıktır. Sana layık olsun Rabbim. Hepsini sana sunuyorum. Kabul eyle ya Rabbim. Rabbimiz de inşallah bizlerden kabul buyuracak. Umuduyla onun selamını hissediyoruz. Hazreti Peygamber'e selam ediyor. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun ey Nebi diyor. Biz Hazreti Peygamber'le selamlaşma anındaki coşkuyu o anda hissediyoruz. Ve... Hazreti Peygamber'in o selamı kendinde barındırmadığını ve bize de o selamı, yani selam nedir? Huzur, mutluluk, güven, iki cihan saadeti... Şşş. Hepsi, bütün nimetler onun içerisinde. Barış, tabii anlamlarından bir tanesi e, ifade ettiğiniz gibi Elif Hocam, barış. Diyoruz ki, Aa, bunu Hz. Peygamber sadece bana sunmadı. Benimle beraber bütün insanlık ailesine, bütün tevhid inancına sahip insanlık ailesine sundu. Kendini de bırakmadı, bize de ikram etti. Esselamu aleyna ve ala ibadillâhissalim. Peygamberimizin selamı. Allah'ım selam, Allah senin huzurun, mutluluğun, güvenin bize, bütün peygamberlik ailesine, ve bütün iyi kulların üzerine olsun. Bir baktık Allah'ın selamı ile beraber Hazreti Peygamber'in selamı da bize geldi. Yani bu hiç tanımadığınız bir meclise gidip herkesin selamını aldığınız anda "Hoş geldin" diyen insanların e, hoş e, hissiyatını, e, selamını, mutluluğunu, sıcak kanlılığını hissettiğiniz anda sizin yaşadığınız coşku duygusuna benzer. Yani dünyada ufak bir karşılığı bu. Arkasına Hazreti Peygamber'in selamını da aldık. Sonra bütün melekler buna şahitlikte bulundular. Cebrail başta olmak üzere. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in Abdü ve Resulü. Şahitlik ederiz ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Ve yine şahitlik ederiz ki Hazreti Peygamber onun kulu ve açısidir. Muhatabımız kimler? Allah, Peygamber, bütün peygamberler, peygamber ümmetleri ve Melekli. melekler. Böylesine büyük, muhteşem, hatta benim bir öğrencim bana dedi ki sanki e büyüklerin çok fazla içinde bulunduğu bir tören gibi hocam dedi. Hakikaten öyle. O kadar özel bir değer içerisindekisiniz ki namaz içerisinde ve bu duaları bu şehadeti, bu selamı hissederek kabul edildiğinizin Allah tarafından da kabulüne onu hem kulu hem en değerli insanı olarak yani Yarın. Hazreti İnsan diyor ya yaratıldığının farkına varıp o insanı kamil yolculuğunda çok güzel bir değere oturtulduğunuz bir ibadettir namaz bu anlamda. Rabbena dualarında, dualarındaki Rabbena Atina'yı ben anne sütüne benzetiyorum. Anne sütü gibi dua derim. Şimdi nasıl anne sütünde çocuğun e, alması gereken vitaminler vardır? Hasene kelimesi öyle muhteşem bir kelime ki bizim dünyada ve ahirette Allah'tan isteyeceğimiz bütün güzellikler o duada var. Allah'ım diyoruz hem dünyada hem ahirette bize en bizim için en hayırlı olan güzellikleri ikram et böyle muhteşem bir anlam hatta Hasere'nin kelimelerine baktığımız zaman yani hayırlı nikah geçiyor başarı sadakat kapsayıcı ihlas bir çok var. kapsayıcı yani güzellik kelimesini insan tasvir edebilir mi maddi manevi pek çok güzellik var ama biz maddi ve manevi neye ihtiyacımız varsa bu duayla Allah-u Teala ettik bu vitamini aldık yani dolayısıyla ben Hazreti Peygamber'in Öz, duasını yani her şeyin özünü ifade ediyor çok öz, çok muhteşem. Hazreti Peygamberin o duasını hatırlıyorum. Diyorum ki Allah'ım diyor. bin Muhammed'in dilediği bütün güzellikleri senden diliyorum. Hiç dua etmeyi bilmeyen bir insana bu duayı önerebilirsiniz. Yine diyor Hazreti İbrahim Hazreti Peygamberin sığındığı bütün kötülüklerden sana sığınıyorum. Hatta tavafta ilk Allah'ı tavafta şaşırıyorsunuz ya. Aya bir heyecanlanıyorsunuz. Ne dua etsem acaba? Bir anda heyecanlandınız. İşte Rabbena da ve Hazreti Peygamberin o duasında o kadar kapsayıcı bir anlam var ki. Hani bunu ben şeye benzetiyorum. İşte öğrenciler ve insanlar zihinlerine, kalplerine kodlasınlar. Kodlama dediğimiz kelime bağlamak. Bağlasınlar diye diyorum ki anne sütü gibi bir dua. Dünyada ve ahirette ne istemem lazımsa Allahü Hepsine Teala bana istiyor. onu istetiyor. Hem de çift yönlü. Yine zafer var. <gülüyor> çift yönlü. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Tabi. Rabbena Firli duasında şöyle bağlıyorum zihinlere. Rabbena Firli de Elif hocam biz kime namazı öğrettiysek namaz da bizi anacak. Siz şimdi çok güzel programlar yapıyorsunuz. Bu programlarda insanların yüreklerini, gönüllerini fethediyorsunuz, keşfediyorsunuz. Nice güzellikler ortaya çıkartıyorsunuz. Rabbena de, size dua ettiklerinde bu güzel size e, öyle büyük bir hediye ki hem dünyada hem ahirette hesap gününde ee, güzel iyiliklere ermek. Rabbena duasında. Rabbena firli de Allah'ım mesela bir evladın anne babasına yaptığı en güzel dua. Sizlerin seyirciye yapacağı en güzel dualardan biri. Çünkü varlığınız dua onlar için. E bir de bu duada o güzellik var. Diyoruz ki Allah'ım anne babama ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Merhamet et anne babama ve bütün inananlara merhamet et. Hesap gününde. Hesabı namazda yaşıyoruz ama namazda yaşadığımız hesapla haddimizi bilmek ve bu dua ile yücelip bağışlanmak ile büyük bir müjdeyle namazdan çıkmaya artık namazı namazdan namazı tamam bitireceğiz. Biliyoruz. Evet namazdan çıkmaya hazırlanıyoruz ve bir sonraki namazın heyecanını yaşamaya başlıyoruz. Öyle bir hissiyat var namazın içerisinde. O yüzden anne babanın evladına yapacağı en güzel iyilik namazı öğretmesidir. Ama evladın da annene, annesine babasına vereceği en güzel iyilik ya da sizin bu güzel programlarla seyircinize vereceğiniz en güzel iyiliklerden bir tanesi bu duayı yaşamaktır. Anne babanın evladına, evladın anne babasına hediyesi diyorum bu duaya. Ve Rabbic Anni duası sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz evvel dost doğru namaz kılmak. Ben bu duayı namazın noktasına benzetiyorum. Sanki Hazreti İbrahim'in bu duasını etmediğimiz zaman namaz noktalı virgül ve üç noktayla tam, tam tam tamamlanmıyormuş gibi hissediyorum. Rabbiç anni duasında gerçekten Hazreti İbrahim'in bir sonraki namaza bizi hazırlayan bir duası ve Hazreti İbrahim'in gönlündeki namaz aşkı ifade ve diyor ki Hazreti İbrahim Rabbic anni mukaymes salat ve min zurriyeti Rabbena vete dua. Rabbim bizi namaza dost olur devam edenlerden kıl. İşte namazdaki şekil anlam ilişkisini anlayanlardan kıl. Namazdaki manevi duaların anlamlarını kalplerimizde yaşayanlardan kıl. Namazdaki ahlakı hissedenlerden kıl. Ve bizi bizden gelecek nesilleri de böylesine e, namazı hakkıyla kılanlardan kıl, ihtiyakla. Tabii aşkla muhabbetle kılanlardan eyle ve dualarımızı kabul eyle. Yani namazda dualar ettik, tesbihler, hamdlar, efendim pek çok ifadeler Hepsini var. Kabul. Hepsini kabul et ya Rabbim benden. Yani ben sana layık yapamadım ama sen çok yücesin. Eksiklerinde, Eksiklerimle. Eksiklerimle kabul tam eyle kabul ya Rabbim. Eyle. E zaten hayat yolculuğu da bu değil midir? Saygı, sevgi, muhabbetle kabul edilmek ve kabul etmek yani bir nevi. Evet, bu da en güzel hocam. şekilde. <gülüyor> e, e, dolu dolu bir namaz kılmış olduk. İnşallah. E, ama inşallah. tabii vay o namaz kılanların haline ya. şeklinde de uyarılar var. E, bunlardan olmamak dileğimiz amin, tabii ki. Amin, amin. E, söylediğiniz şekilde bütün e, bu ibadetlerin, hareketlerin anlamlarını, söylediklerimizin anlamlarını hissederek i̇nşallah. dolu dolu kıldığımız bir namaz. Böyle olmaktan uzak olacaktır ve inşallah miracımız olmaya e, vesile olacaktır amin. bizim için. E, ifade ettiğiniz gibi e, özel bir bağ, e, aşk ve sevgi dolu bir muhabbetten oluşuyor namaz. E, bu şekilde düşündüğümüz zaman, anlamlarını gözettiğimiz zaman e, ve e, bütün peygamberlerle, e, meleklerle e, bir arada olduğumuz bir e, topluluğu, topluluktan çıkmış gibi oluyoruz aslında biz namaz kıldığımız zaman. Bu da tabii ki beraberinde büyük bir huzur getiriyor. Zaten namaz kılanların e, aslında bazen anlamını bilmeden, bile namaz kılsalar bu huzura erdiğini biz görüyoruz ama söylediğiniz gibi bütün anlamlarını hissederek kendimizi, kalbimizi, bedenimizi, şuurumuzu vererek kıldığımız bir namaz bizi daha büyük bir huzura götürecektir. Tatmin olma noktasında bize daha çok faydalı olacaktır. Namazın psikolojik açıdan bize etkileri üzerinde duralım hocam. Söylediğiniz büyük bir kalabalığa giren insan kendini nasıl yalnız birden çekingen hisseder gibi. Ama anlattığınız ortamdan çıkan bir insan hani dünyadaki meşgalesine birkaç dakika ara verip de o namaza durduğunda bütün sevdikleriyle bir arada olmuş o güzel muhabbeti yaşamış olarak Sen. ayrıldığında zaten psikolojik olarak baya bir motivasyon sahibi olmuş olmalı. Yaşalım. Başka neler kazandırıyor bize namaz? O kadar güzel psikolojik böyle namaz psikolojisine giriş yaptınız ki benim e, anlattığım manevi alemden psikolojiye o kadar güzel girdiniz ki gerçekten buna çok da ekleyeceğim bir şey yok ama ekleyeceğim birkaç husus şu olabilir. Şimdi biz mesela namazda, huzurda duruyoruz. Huzurda durmak çok önemlidir. Yani şimdi biz birbirimize bakıyoruz, birbirimizin göz ifadeleri ruh dünyasına giriyoruz. Sizden aldığım manevi enerji ve hazla ve mutlulukla ben anlatıyorum. Siz benden bir şeyler hissediyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Huzurdayız şu an, birbirimizin huzurundayız. Allahü Teala'nın huzurunda olma duygusu insana ona ait ona ait olduğunu hissettiriyor. Bir aidiyet hissettiriyor. Buradaki arkadaşlarla bir bütünlük kurduk. Onlara ait olduğumuzu hissettik. Ee, daha önce çekindik ama o çekindiğimizi attık. Ait olma duygusu çok önemli bir duygudur. Siz bir ortama kendinize ait hissedemezseniz o ortamın içine giremezsiniz. O insanlarla bütünlük kuramazsınız. Kendimizi kapatırız. Hah, kapatırsınız yani iç dünyaya kapanma. Namaz buna mani oluyor. Siz Allahü Teala'ya aitsiniz. Ondan geldiniz ve yine ona, ona gideceksiniz. Onun huzurunda gerçekten tek, biricik, eşsiz bir varlıksınız. Onu andığınızda onun tarafından yüceltiriyorsunuz Mesela ve tebara kesbükü ve teala ceddu biraz önce örnek verdik. Yani onu yüceltiyorsunuz. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür. O da sizin adınızı ve şanınızı yüceltiyor. Ve Hz. İbrahim'le, Hz. Adem'le, Hz. Musa'yla, onların Hz. Peygamber'le ve onun ümmetleriyle beraber sizi anıyor biz düşünün bir kitap yazsak o kitapta hocalarımızla beraber adımız geçse aa diyoruz beni de andılar hocalarımın içinde. Halbuki onlar benim hocalarım nasıl, oluyoruz. nasıl mutlu oluruz. İşte ona benzer bir mutluluk ve çok üst bir mutluluk. Benzetiyoruz çünkü çok üstü yaşanıyor namazda aidet duygusunun. Allah, yalnız olmadığımızı da hissetmiş oluyoruz. Tabii insanların mesela inna lillah ve inna ileyhi raciunu ölenlerin hani tabutların üstüne yerleştiriyorlar <gülüyor> ama aslında gerçekte biz Allah'a ait olduğumuzu her an her namazda fark ediyoruz. Yine mesela hesaba çıkart, hesaba çekiliyoruz. E kontrolü yapılıyor namazda. İşte elinle ne yaptın? Ayağınla ne yaptın? Biraz evvel anlattık ya size verilen nimettiren yani nefsi de deniyor tasavvufta. Kötülüğü emreden içimizde bir yaramaz çocuk var. Biz o yaramaz çocuğu ne yapıyoruz? Terbiye etmeye başlıyoruz. Ona sonra yüklüyoruz. Allahü u Teala'nın ona verdiği değeri hissediyoruz. Ki nitekim Allahü u Teala'nın bize verdiği değeri hissettiğimiz en güçlü noktalardan bir tanesi rükû noktası. Şimdi size eğildiniz. Sübhane Rabbiyel Azim dediniz. Yüce Rabbim seni tesbih ve tenzih ederim. Hem seni anıyorum hem seni yüceltiyorum dediniz. En büyük hayranlığınızı ona sundunuz. Allahü u Teala sizi tekrar huzur aldı. Yani siz tevazu gösterdikçe bir bakıyorsunuz o sizi daha da yüceltiyor. Siz tevazu gösterdikçe o daha da sizi yüceltiyor tevazuunuzla yüceltiliyorsunuz. Allahü Teala bizi övüyor. Huzur, huzura alıyor. Hani bunda demiştik ya, Sema Allahu li Allah'ım sen benim hamdımı, övgümü işittin. Bana tekrar ayakta durma imkanı verdin. Rabbena alekel hamd. Hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir ya Rabbim. Kendi hamdımı sundum. Bunda özsaygı bilinci dediğimiz bir Allah'la karşılıklı saygıyı hissettiğimiz Allahü Teala bize saygı duyuyor e bizde kendi varlığımıza kendi benliğimize saygı duyuyoruz kendine saygı duymayan bir insanın e, Elif hocam başka insanlara başka varlıklara saygı duyacağını iddia edebilir miyiz bu evet. hakikaten mutlu e, bir yaşantı bir nokta. sürmesi demem tabi hem saygın oluyoruz Allah huzurunda saygınız hem de Başka varlıkları ve en önemlisi kendi değerimizi, kendi saygınlığımızı bilen, hissedebilen, tevazu gösterdiğimizde, pişmanlık ve ile yenilendiğimizde tekrar huzura alınacağımızı bilen bir kişi olarak gelişme sürecimizi sürekli devam ettiriyoruz. Yani durmayan. Devam eden, üretken, yenilenen bir insan olmaya başarıyoruz. Aktifleştiriyor ayrı zamanda. Pasif çok. halden kurtarmış oluyor bizi. Kesinlikle öyle. Mesela İyyâken Âbudü ve İyyâkenestâî'nde de bir özgüven bilinci vardır diye düşünüyoruz. E, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ne yaptık? Allah'a güvendik. Tevekkül deniyor buna İslam inancında. Allah'a güvenmenin vermiş olduğu muhteşem duygu. Mesela Hazreti Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki sen bir gemiye binsen. O gemiye yüklerini bıraksan o gemide denizin üstünde tadını çıkartırsın denizin. Oh rahatlarsın ya ne kadar güzelmiş bu deniz. Çevrene bakarsın. İşte tevekkülün insana yaşattığı durum bu. Biz Allahü Teala'ya güvenebildiğimiz zaman içimizde muhteşem bir güç doğuyor. Ve diyoruz ki ben bu gücü rabb Teala'dan aldım. Kibrede kapılmıyorsunuz bakın. Yükseklik kompleksi dediğimiz kibrede kapılmıyoruz. Haddimizi de biliyoruz. Yani bu ikramlar da sendendir diyoruz. Kur'an-ı Kerim onu çok güzel anlatıyor İzaca suresinde. Allah'ın yardımına fethi geldiği zaman insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman ey nebi diyor yani bir nevi kibirden uzak tutuyor ve ayakların yerden kesilmesin bir başarı başarıyla karşılaştığın zaman bir ve hamdi rabbike ve estafir. Kibrin gücünü Allah'tan bağışlanma dileyerek kır. Kibrin panzehri istiğfardır Allah'tan bağışlanma denemektir ve fesbih bi rabbike ve ve Allah'tan bağışlanma dile ve Allah'a ham dile tesbih et. Övgü e Allah'a övdüğümüz zaman o da bizi övüyor. Ölmüşlerin katına katıyor. Biz o bizi övsün diye yapmıyoruz ama ona aşkımızı, muhabbetimizi sunduğumuzda onun bizim yeteneklerimizi ne kadar güçlendirdiğini, bizi ne kadar övdüğünü, bize ne kadar değer verdiğini fark edip ona daha çok güven duyuyoruz. Bu böyle karşılıklı gelişen bir şeydir. Zaten hani namazı ifade etsen karşılıklı aşk, karşılıklı muhabbet, karşılıklı sevgi, karşılıklı güven. Yani onda da ne oluyor? Allah'tan geldiğimizi ve bütün nimetleri Allah'ın ikramıyla aldığımızı, ona güvendiğimizde, onun da bizi daha fazla büyük nimetlerle kuşatacağını bildiğimiz için bizde özgüven bilinci gelişmeye başlıyor. Allah'tan kopuk değil, merkezinde Allah'ın olduğu bir özgüven bilinci. Ve insan... Secdede sübhane rabbiyel e'lâda en yüce, yüceler yücesi, yüceline sınır çizilemeyen Rabbim seni güzel isim ve sıfatlarınla anarım ve seni yine güzel isim ve sıfatlarınla mükemmelliğini ifade ederim ve sana hayranlığımı ifade ederim dediğinizde sizde Allah'ın ilahi isim ve sıfatlarıyla bir bütünlük duygusu meydana geliyor. Bu kainatta bütün varlıklarla beraber onu müşahede eden, onu güzel isim ve sıfatlarıyla anan, gören, hisseden, Fark eden ve bunu fark ettikçe Allahü Teala ile daha da bütünlük kurabilen, bu kainat içerisinde yalnız değil, o bütünlüğün en biricik unsurlarından bir tanesi olduğunu hisseden bir insan alıyorsunuz. Bunu kendini gerçekleştirme falan da diyorlar ama bu aslında ilahi bütünlüğü yakalamadır ilahi özünü yakalamadır diyebiliriz Elif Hocam. Hocam namaz sadece bir ibadet Rabbimizle kurduğumuz bir iletişim değil bizi psikolojik yönlerden de çok fazla geliştiren bir ibadet çok, bunu evet. görmüş olduk. Aynı zamanda bununla bağlantılı olarak karakterimizi de çok büyük ölçüde etkiliyor. Namaz zaten sürekli bir ibadet olduğu için günde beş vakit tekrar ettiğimiz bir ibadet olduğu için tabi bunlara nafileleri de biz ekleyebiliriz. Çok fazla yaptığımız ibadetlerden biri karakter de e, Karakter özelliklerinin yerleşmesinde de biz tekrarın önemini her zaman vurgularız. Pekiştireçlerin çok olmasını vurgularız. Namazda bu kadar sık tekrarladığımıza göre karakterimizi bir şekilde şekillendirmeli, etkilemeli mutlaka. E, ne yönde şekillendiriyor namazı, namaz bizim karakterimizi? Evet özellikle şükür duygusunun oluşumunda, e, teşekkür hissinin oluşumunda çok önemli. Çünkü hant var bir defa. Başında, ortasında, sonunda hamd var. Şimdi e, bu kişi de neyi oluşturuyor? Övgünün, minnetin, takdirin, teşekkürün Allah'a ait olduğunu ve bu şükrümüzü yani kainata ve varlığa sunacağımız teşekkürü bütün diğer varlıklara da yöneltmemizi. Yani e, buna biz ne diyoruz Türkçe'de? Takdir duygusu, teşekkür duygusu. Hatta hadislerde şöyle geçer. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükredemez yani. Dolayısıyla karşı... E, Sevgi dolu, muhabbet dolu, karakteri e, gelişmiş, olgunlaşmış, kendini bu anlamda geliştirmiş, yetiştirmiş e, mükemmel bir insan şahsiyetinin oluşumunda muazzam bir ve sistematik ve kademeli bir eğitim sürecidir namaz. Yani bu anlamda karakteri e, gerçekten inşa eder. İşte şükür duygusunun oluşumu, sabır. Mesela namaz, namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin diye bir efendim ayet kirmayı biliriz. Niye Allah'tan namaz ve sabırla? Çünkü namazın efendim bir anlama bir emek verme süreci vardır. Ama emek verdiğiniz anda muhteşem bir dost gibi sizi korur ve kucaklar ve sizi kötülüklerden alıkoyar. Kesinlikle kötülüklerden alıkoyar. Bu anlamda karakteri sabır anlamında da inşa ediyor. Çünkü sabırda dinanizm vardır. Efendim zorluklara katlanma vardır. Tevekkülle e, acıyı yudum yudum içme, efendim e, hatta acıyı olumlama diyorlar. Her e, acının sonundan bir hayır gelir. Fe inne al üstü Her zorluktan sonra iyi bir kolaylık gelir. Her zorluktan sonra bir Güzellik süreci ferahlık. gelir, ferahlık süreci gelir. Ben öğrenci anlatırken şöyle anlatıyorum. Diyorum ki bak siz 4 sene fakülte eğitiminden geçiyorsunuz ama ne oluyor? Diplomanızı alıyorsunuz. Diplomanızı aldıktan sonra ne oluyor? Öğrencileriniz oluyor. Hayatta en çok sevdiğiniz iddialarınıza kavuşuyorsunuz, en çok istediğiniz. E Allah'ın razı olduğu da bir kul olsanız, e öğrencileriniz de Allah'ım şehadette bulunsalar size ya çok... Bir kuldu, şey, iyi bir kuldu, iyi bir hocaydı. E, Allah'ım e, onu Rabbeni Afirli duasında olduğu gibi Allah'ım hocalarımı da hesap gününde bağışlayiver. ya Rabbim. Bana hakkı geçmiştir annem babam gibi değiverse, Manevi anlamda da siz e, efendim muhteşem bir sonuç elde ediyorsunuz. E, dolayısıyla sabrın sonunun selamet olduğunu ve namazın tam bir sabrı geliştirici ibadet olduğunu da e, kılarken yaşarken anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü kişiliğinizi olgunlaştırıyor. Nefsin köşelerini kırıyor. Çünkü ne dedik? Nefis terbiyesidir. Nefsini hesaba çektin. Nefis içimdeki yaramaz çocuk gibi ama malikiyetin hep onu hesaba çekiyorum. Yine hayatta en değer verdiğiniz şeylerden bir tanesi namazdır. İnsanların değerini bilmediği diyor Hazreti Peygamberin ama galeniyematan mabunun fihi maktirun minennas yani insanların çoğunun kıymetini bilmediği ama onun için o kadar değerli olan Kaybettikten sonra anlayabildiği bir değer var, zaman değeri. Zamanını Allah yolunda veriyorsun, Allah'la zaman, zaman bir zaman dilimi içerisinde beraber oluyorsun. Fakat manevi anlamda zamanını aşıyorsun. Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti Peygamber'in ve gelecek insanlık ailesinin duasıyla bir dua zincirinin içerisinde manevi bir yüceliş hissediyorsun. Zamanlar ötesine çıkıyorsun. Kendi var olan zamanını veriyorsun. Yani bu anlamda bir infaktır yani bir vermedir bir diğer gamlıktır. Sen fedakara ne bir şekilde hayatında namaza bir değer veriyorsun ama zamanlara ötesine çıkarak zamanlar ötesinin geleceğindeki insanlık ailesinin bile duasını alarak muhteşem bir fedakarlığına karşılık buluyorsun. Alıyoruz. Tabii sen bir veriyorsun o on veriyormuş gibi bir durum var. Bir on verme gibi bir durum var. Namazın böyle muhteşem bir tarafı var. Dolayısıyla namaz bu anlamda fedakarlık ve diğer gamlık duygularının da gelişmesini sağlıyor. Namazda bir haya duygusu vardır. Ne vardır? Haddi bilme vardır, utanma vardır. Ne yapıyorsun? İşte nefsini hesaba çektin, saygı ve tevazu duygular içerisinde eğildin, utandın. Bu anlamdan haya duygusu sosyal ve ahlaki değerlerin gelişmesinde, yetişmesinde, toplumsal bütünlüğün sağlanmasında, Ahlaki değerlerin korunmasında çok önemli bir yere sahip. Ruha yapılan en güzel makyaj hayadır. Ve dolayısıyla o haya duygusunu topluma yayıp toplumsal huzurun güvenliğin sağlanmasında namaz evet karakteri çok geliştirici, çok yetiştirici bir ibadettir e, diyebiliriz e, değerli Elif Hocam. İrade eğitimi açısından ve tabii. zaman planlaması açısından da Aa, namazın tabii. bize çok büyük katkıları var. Ee, söylerken anlatırken çok güzel e, hissettik. Bunu bir de uygulamaya geçirsek çok daha İnşallah. anlamlı olacak. Ee, belki öyle baktığımızda her namazımıza özel olarak değerli e, olarak gördüğümüzde hemen geçiştirilebilecek bir ibadet olmadığını da e, her zaman düşünerek kıldığımızda bizim için çok daha anlamlı ve verimli bir ibadet olacak. Çok teşekkür ediyoruz ha, hocam teşekkür programımıza ediyorum. katıldığınız için. Sağ olun, var olun. E, namazın e, coşkusunu, heyecanını, mutluluğunu, ikamesi dediğimiz gerçek anlamda kılınacağı, e, anlam, anlamlandıracağı e, günleri yaşamayı ve gerçek namazlar kılmayı Rabbimden diliyorum hep beraberce. Amin inşallah. Bu akşam düşüncenin özünde kıyamı, kıraati, secdesiyle, dua, sure ve zikirleriyle pek çok öğeyi içinde barındıran namaz ibadetini konuştuk. Namazın Rabbimizle olan bağımız kadar psikolojik durumumuz ve karakter gelişimimiz içinde ne kadar önemli olduğuna şahit olduk. Kıldığımız her namazın bizi her yönden geliştirmesi ve Rabbimize yaklaştıran bir miraç olması duasıyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.